Kardeşlerim, muazzez müminler, namaz, İbrahim Aleyhisselam'ın, Hz. Musa'nın, İsa'nın, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın, Salavatullah'ı, Ala ve Aleyhi Ecema'in, Efendilerimizden bize mirastır. Namaz, ruhu, aklı, imanı maylamaktır. Cenab-ı Hakk'ın, kıyamette, karşısında huzurunda ona muhatap olmaya hazırlanmaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı kıldılar rükûsunu, seyresini, kıyamını. Nasıl olması gerektiğini de asab-ı kiramı de. Yaşadılar ve yaşamaya davet ettiler. Sallûke marâ tumuni musalli. Ben nasıl kılıyorsam namazın zahir ve batın boyutunu benden alınmıyor. Ashab-ı kiram, aleyallahu anhu, efendilerimizin namaz noktasında hataları varsa yanlış kıldıklarını da onları ikat ettiler. اِرْكِعْفَ صَلِّ فَاِنَّكَ لَا تُسَلِّ Bu sıradan bir ibadet değil, bir harise değil, bir oluş değil, basit bir değil. Rabbimizin huzurunda duruyorsunuz. Bu namaz bu şekilde edâ edilmez. Girdiler, gidin, yeniden abdes alın, yeniden gelin, tekrar bu namazı kılın. Zaman zaman Ashab-ı eğer namazın eda edip şimdi problem varsa ikaz ettiler. Yeniden kırmaya davet ettiler. Ashab-ı Kiram efendilerimiz Allah Resulü Aleyhisselam'dan namazı bizzat görerek aldılar. Bir sahabi Efendimiz aleyhisselamın namazını bize aktarırken uyuruyordu ki رَائِذُ رَسُولَ اللّٰهِ ve fi صَرِّهِ اَز۪يزُ Efendimiz aleyhisselamın namazı <gülüyor> rayitu rasulallah secdeye varıyorlar, hüküdeye gidiyorlar, kıyamada duruyorlar sanki sadırlarında başka bir ribayette, vafi-i cevfihi varlığında bedeninde, bedeninin içinde sanki bir tencere kaymıyor Allah Resulü aleyhisselatu Rabbinin huzurunda namazda dururken gözyaşı döküyorlar Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselamın namazında Cibril hadisinde Hazreti Cerrahim kendisine İhsan nedir ya Resulallah diye soruyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam İhsan'ı anlatırken buyuruyorlar ki Taala En te'budallaha ta'ala ke'enneke terâhu fe'inlemtekum terâhu fe'innehu yara'hu Allah'ı görür gibi ibadet etmek. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o, son, o seni görüyor. Rucuda görüyor, secdede görüyor, kıyamda görüyor. Bu halde namaz kılabilmek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o hali en güzel temsil ettiğinden geceler boyu namaz kılıyorlar, verimetlerine var. Mübarek ayakları kıyamda uzun süre durmaktan ayakları şişiyor Aleyhisselatü Vesselam'ın. Kardeşlerim, Ashab-ı Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrencileri namazda Allah Resulü nasıl durdurlarsa namazın zahir ve bazın boyutunu nasıl vela ettilerse Allah Resulü Aleyhisselam'dan namazı bu çerçevede altınak. Efendimiz ve Selam son anlarında emrediyorlar, buyuruyorlar ki Muru evâbet ve müfen yusayge binnaz. Gidin Ebu Bekir'e söyleyeyim. Allah Resulü Aleyhisselatü mihraba geçemeyecek, Ümmete namazı kıldıramayacak benim adıma. Benim mihrabım da Ebu Bekir'im anlık yapsın. Ebu Bekir asabını namazını kılsın. Ayşe ile biz buyuruyorlar İnne bu racunun ratiykun. Ebu Bekir duyduğu sab. Ebu Bekir de dikkat var ya Rasulallah. Sizin mihrabınızda Ebu Bekir babam geçtiği zaman ilahara el Kur'an. artık Rabbiniz'e gidiyorsunuz, ashabı geride bırakıyorsunuz, bu halde Ebu Bekir'e imamet görevini verdiniz. Babam sizin mihrabınızda bu halde namaz kılamaz, kıldıramaz ya Resulallah. Hazreti Ömer Efendimiz Allah Resulü namazında, onun camisinde, onun Hazreti Ömer Efendimiz'i kaldırır, evine götürürler, bir gün evinde yatağı insanlar gelirler yatağında Ömer Efendimiz'i ziyaret ederler. İmam Buhari diyor Abdullah bin Şedda naklediyor. Hz. Ömer halife olur. Hz. Ömer Efendimiz'in mihranına geçer. Allah Resulü Aleyhisselam'ın durduğu yerde Ömer radıyallahu anh. Seni ütü, neşiyice Umar ve ana fiyatı bir suhûr Caminin en arda safında kendime yer buldum Ömer en önde aramızda şu kadar saf var Ömer namazda Kur'an'ın ayetlerini okuyor Bense en arka tarafta neşiyice Umar'ın Ömer'i düştürüp kadını şuhu, vessi ve husmi illallah. Ya Rab! Ömer'in yaşı şuraya gelmiş. Hazreti Yakup, Yavuz'u Yusuf'unu kaybedince karnı da, karnı da, de, hüznümü de ya Rab'bi sana arz ediyordu beni bu halde kabul eyle dedi. Ömer de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın biramında halini sana arz ediyor Allah'ım. Ömer'in görevişlerinin namazını, kulluğunu kabul eyle ya Rab'bi. Asal Namaz bu halde bu çerçevede sonraki kuşaklara aktarıldı. <gülüyor> Talebeli, komşuları Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh, namazını bize anlatırken diyorlar ki, Ebu Hanife evindeki gece namazları kılar, bazen bir ayeti kerimeye dili takılır, sabaha kadar aynı ayeti tekrarlar, ağlar ağlar gözünden yaşlar boşalır. boşanır. Ona Dünyamız adlı ona haksızlık yapar mıyız diye. Komşuları anlatıyor yine bir gece öme Hazreti Allahü Teala diye. Beli saat uygulum ve saat alha ve amel. Kıyametin de bahseden bu ayeti tilavet ediyorlar. Orada. Kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim iki tür namaz kılan nisandan bahsediyor. <gülüyor> Biri kanlatırken ona yazıklar olsun diyor. Ona <gülüyor> namaz kılanlara yazıklar olsun, namazdan gafitler. Camiye geliyorlar. Allah'a urakitler giriyorlar. Allah namazı kıldıklarını zannediyorlar, rüküye, seyzeye varıyorlar. Ama namazın uçuyla giremiyorlar, giremeden girdikleri gibi camiden çıkıp gidiyorlar. Sonra başka bir namaz vakti geliyor yine aynı şekilde namaza girdiklerini zannediyorlar, giremeden iman namazı bitirince ayrı gidiyorlar. Kur'an-ı Hakim o namaz kılanlara yazıklar olsun buyuruyor. Diğeri ise قَدْ اَفْرَحَ الْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتٍ۪ي وَقَعْشَهُونَ <gülüyor> Kursulan, o bahtiyar bugünden had Onların özelliklerinden bahsediyor, o çerçelenin birinci madde olarak namaza hurduyu yapıyor, buyuruyor ki, onlar namazlarının da huşuun içerisinde dede. Huşu demek şu demek kardeşlerim. Aradu <gülüyor> namazın dışında ne varsa Allahu Ekber dediğimiz zaman hepsini dışarıda bırakıyorsunuz. Bütün hürmetimizi, aklımızın ruhunuzu namazla kullukla mayalıyorsunuz. Kullukla ki kalbimiz yerinden çıkacak. İşte o zaman ömer gibi mihnatta namaz duyuyorsunuz Al-Fesat'tan? Abdullah bin Şerdat'ta sizin feryatlarınızı duyacaklar. Çünkü siz Rabbinizin kainatın sahibinin huzurundasınız. Babasınız, baba olacaksınız. İstiyorsunuz ki çocuklarımız da namaz mısınlar? Eğer gidip bir İmmehal kitabı alır ya da bir namaz hocası kitabı alır onlar karşınıza alır namazın fıkhından bahsederseniz sadece yani farzından, vacibinden, sünnetinden bahseder çocuklarınızla onu anlatırsanız çocuklarınız sizin yanınızda zorla namaz kılar siz gidince onlar da namazı terk ederler eğer çocuklarınızın namaz kılmasını istiyorsanız Hz. Muhammed aleyhisselam gibi namaz kılacaksınız Hz. Ömer gibi, Ebu Bekir gibi namaz kılacaksınız Kıyamda, hüküde, secdede dururken kendinizden geçeceksiniz. Rabbimizin huzurunda Allah'la baş başasınız. Ruhu, aklı, fikrinizi, her şeyinizi onunla mayalıyorsunuz. Otobüste gidiyorsunuz, şoför dediniz ki namaz vakti. Rabbimle baş başa olman gerekir. Durmuyor ama siz iniyorsunuz. Çocuğumuz da görüyorum. Babanın karşısında namazın ne kadar önemli vardı. Hastasınız, yataktasınız. Kendiniz kalkamıyorsunuz, eşinizi, çocuğunuzu yanınıza çağırıyorsunuz. beni kandırır mısın diyorsun, iki kişi eline gidiyor, gidiyor abdest alıyor, Rabbim huzurunda duruyorsun, başında sarılın var, Allah'ın huzurunda namazda gözyaşı döküyorsun. İşte Allah Resulü Aleyhisselam, Ömer e namazı böyle yaptılar diyor. Ebu Bekir'e